Namazın müstehapları. 1. Namaz kılarken secde yerine bakmak. 2. Rükuğa gittiği zaman ayaklarına bakmak. 3. Secdede burnunu koyduğu yere bakmak. 4. Tahiyyatı oturunca dizlerinin üstüne bakmak. 5. Fatiha'dan sonra okunacak ayet miktarı sabah ve öğle namazlarında uzun, akşam namazlarında kısa olmak.